Evet, bugünkü derse birkaç metin okuyarak başlayacağım. Metnin muhtevası, kendi delaletini muhtevidir. Artık bunu yorumlarsınız. Doğru, zatı itibariyle istenir. Bir şeyin zatı itibariyle istenmesi demek, isteyenin onun keşfi dışında, hiçbir şeyle ilgilenmemesi demektir. Doğrunun keşfi zordur. Ona giden yol çetindir. Doğrular şüpheler içinde savrulmuştur. Bilginlere hüstü beslemek ise tüm insanların doğasında vardır. Bilginlerin kitaplarını inceleyen kişi, kendini buna adamışsa, maksadını onların zikrettiklerini, ve ürettiklerinin gayelerini anlamak olarak belirlemişse, elde ettiği doğrular, bilginlerin ulaşmayı hedeflediği düşünceler ve işaret ettikleri amaçlardır. Ancak Tanrı, bilginleri suçmelerden beri kılmamış, bilgilerini eksiklere ve yanlışlara karşı korumamıştır. Öyle olsaydı, bilginler, ilmi alanlardaki hiçbir konuda ihtilaf etmez, Olguların doğruluğuna ilişkin hiçbir konuda bölük pörçük görüşleri bulunmazdı. Olansa bunun tersidir. Doğruyu isteyen, eskilerin kitaplarını inceleyen ve onlara hüstü zan besleyen kişi değildir. Tersine doğru isteyen kişi, bilgilere karşı zan beslemekle suçlanan, o eserlerden anladıklarından tereddüde düşen, söyleyenin, ki o doğasında yanlışlık ve eksikliğin pek çok çeşidiyle nitelenilen insandır, söylediğine değil, burhan ve ispata tabi olan kişidir. İlmi kitapları araştıran kişinin maksadı, doğruların bilgisi ise araştırdığı her şeyi kendine hasım olarak görmesi, düşüncesini metin ile tüm haşiyelerinde dolaştırması, tüm yönlerine, ve girdi çıktılarına karşı olması gereklidir. Benzer biçimde, karşı çıktığında kendinden de şüphelenmelidir. Kısaca, ona ne düşünmeden saldırmalı, ne de onu uysallıkla kabul etmelidir. Kişi bu yolu takip ederse, doğrular ona açılır. Kendinden önce gelenlerin sözlerinde vuku bulan muhtemel eksik ve yanlış durumlar da ortaya çıkabilir. Kimin bu sizce bu metin? Var mı bir tahmininiz? Ne, olabilir mi Efendim. Tercüme edilmiş efendim. Evet. İbn Nese mi metni? Nereden bildin? <gülüyor> <gülüyor> His, hissi kablil vuku değil o vuku buldu canım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi bakın başka bir metnide diyor ki burası çok önemli bir nokta çünkü burada bizim yaptığımız, anlattığımız bir perspektif. Bizim insanımız bildiği kendi inanç dünyasıyla, anlam değer dünyasıyla hemen ilişkilendiriyor ve kaynaştırıyor. Ve onun üzerinden olaylara bakıyor. Halbuki Nesneye bakışın çok çeşitli yolları vardır. Bu nesne fizik bir nesne olabilir, tarihsel bir nesne olabilir. Ee, burada bizim takip ettiğimiz bir yöntemdir. Bu konuda emek vermiş bir insanın kendi perspektifi, bakış açısından hareketle yaptığı bir sentezdir, bir terkiptir, bir teliftir. Ne bu tektir, ne mutlaktır. Buna çok menyal bir tabiatımız var. Mutlaklaştırmaya. Dondurmaya, sabitlemeye. Çünkü hoşumuza gidiyor. İnsan evinde, sabit olan evinde huzur bulur. Sekinete ve sükunete kavuşur. Ama bilgi bir ev değildir. Bilgi bir arayıştır ya, bilgi bir yoldur. Anlatabiliyor muyum? Ee, dolayısıyla hem takip eden arkadaşlar burada katılar, hem de e, internetten e, İsmail Hoca'nın koyduğu... E, internetten izleyen arkadaşlar meseleyi öyle görsünler ve öyle tartışsınlar. Şimdi bak diyor ki İbni Eysen e, bu çok entesan bir şeydir. Ben bunu ilk okuduğumda uzun bir süre ne demek istediğini düşündüm. Ama açık. astronomi örnek veriyor. Diyor ki biz gökyüzünün hareketlerine uygun modeller tahayyül ederiz. Ancak bu hareketler için yani gökyüzündeki nesnelerin hareketleri için tahayyül ettiğimiz modellerden farklı başka uygun modeller de edebiliriz. Bunun için herhangi bir engel söz konusu değil. Çünkü bir gökyüzüne ilişkin bir modelden daha başka model olamayacağına dair üst bir teorimiz yoktur. Yani şunu demek istiyor. Bir konuda ben bir teori geliştiriyorum. Sen bir teori geliştiriyorsun, o bir teori geliştiriyor. Bunun, bu teorilerin kendinden, onların dışında refer edeceğimiz mutlak anlamda ölçüde olarak alabileceğim bir teori yok. Netice beşeri bir hadiseyle, beşeri bir perspektifle olaylara bakıyoruz. Kendi içinde kriterler koyabilirsin. Mesela ne kadar veri aldın, bu verileri hangi pers şey, teorik yapıya göre yorumladın... Ama onların dışına çıkıp benim teorim senin teorinden daha doğrudur diyebilecek ikimizin de teorisinden bağımsız üst mutlak bir teori yoktur. Beşeri bilgi bu demektir zaten arkadaşlar. Eğer anlam değer dünyanı, dini, politik, manevi, ahlaki değer dünyanı teorileştirip bu mutlak model ya da mutlak referans noktası hale getirirsen o başka ki genelde yapılan budur. Buna çok dikkat etmemiz gerekmektedir. Özellikle okumalarımızı yaparken arkadaşlar rica ediyorum kavramların ya da sözcüklerin muhakkak mefhumlarına dikkat ediniz. Ezbere konuşmayınız. Hele hele internet ortamında Yazdığınız metinlerin kalıcı olduğunu unutmayınız. Onlar bir gün önünüze konur. Tamam mı arkadaşlar? Kaybolmuyor sanal alemde. İkincisi yargıların da mistaklarına dikkat ediniz. Mistak yani o yargının karşılık geldiği olgu durumunu göz önünde bulundurunuz. Ezbere, e, nefsi ya da ideolojik verilerle e, düşünmeyiniz. Yani kısaca nesne merkezli düşüneceksin. Bilgi çalışmalarında nesne merkezli, gerçeklik merkezli düşünmekte fayda var. Eşyanın tabiatına uygun hangi alanla uğraşıyorsan, eğer dini ilimse dini nesnelerin tabiatına uygun düşüneceksin. Fizik bilimlerse fizik bilimlerin nesnelerine uygun, onların tabiatına uygun düşüneceksin. Aksi takdirde başka şeyler ortaya çıkıyor. Evet. Evet. Mesaj sahibini bulur. Ha. Şimdi gelelim bugünkü konumuza. İstanbul, 2. İstanbul Felsefe Bilim Çevresi Kadim ile Cedid arasında felsefe bilimin dili üzerine. Şimdi 2. İstanbul çevresi dediğim, 1700-1800 arasında İstanbul merkezi Osmanlı entelektüel hayatıdır. Bu yüzyıl, bu yüzyıl gerçekten Tüm Osmanlı tarihine nispet ettiğimizde klasik gelenek bakımından, çünkü 1860'tan sonra özellikle modern e, ya da çağdaş verilen ışında çok ciddi bir hareketlerim olacak ama klasik anlamda, klasik paradigmanın içerisinde kalmak kaydıyla 18. yüzyıl Osmanlı asırlarında Fatih Sultan Mehmet döneminden ya da 1450-1550'den sonraki en hareketli, en verimli, en velüt dönemdir. Bunu diğer seminerlerde de göreceğiz ama bugün daha çok bu paradigmanın, bu klasik paradigmanın dili, yani mantık açısından neler olmuş bu yüzyılda, nasıl bir çerçeve çizilmiş, ona bakacağız büyük oranda. Geçen hafta, her zamanki yaptığımız gibi geçen haftanın kısa bir özetine bakalım. Geçen hafta özellikle iki konu üzerinde durduk. Birincisi Batı Avrupa'da ortaya çıkan yeni bilme tarzının özellikleri neydi? İşte dedik ki empirik, mekanik, e, matematik bir bilme tarzı var. Yeni felsefenin, yeni bilme tarzının, yeni doğa felsefesinin 1744'te bu Fransa'da resmi kabul gördükten sonra yaygınlaşıyor dedik. Sanayi devrimi özellikle 1750'lerden sonra bunu teknolojiye dönüşen süreci başlatıyor dedik. Ondan sonra aydınlanma, özellikle Fransa aydınlanmasıyla bunun bu yeni bilme tarzının ideolojik bir yorumunu ortaya koyduğunu söyledik. Özellikle Comte ve Hegel'den bahsettik. Kant da bunun felsefi gramerini yazıyor dedik. İkinci olarak Safevi İran'ının ürettiği yeni bilme tarzının ya da yeni klasik İslam paradigması içerisinde olmak kaydıyla onun nasıl geliştiğini ve Osmanlı dünyasında nasıl etki de bulunduğunu söyledik. Mir Damat'tan bahsettik. Değil mi? Molla Sadr'dan bahsettik. Bunun iki türlü Osmanlı'ya aktarıldığını söyledik. Bir, özellikle doğudaki Osmanlı'nın doğusundaki bilginlerin burayla kurarak, irtibat kurarak tahsil etmesi neticesinde, daha sonra bunu Osmanlı ülkesinde tahsil söyledik. Bir de İstanbul'a gelen İran kökenli muhacirler, muhacir bilim adamlarının bunu sağladığını ifade ettik. Akabinde dedik ki Osmanlılar, 17. yüzyılda girdikleri krizden 1650'den itibaren çıkmaya başladılar. Yeniden bir düzen kazandılar. Ondan sonra bu kriz neticesinde artı savaşlar, seyahatler, karşılıklı gidiş gelişler ve benzeri nedenlerden dolayı hem Avrupa'dan gelen hem de İran'dan gelen bilgi birikimi belirli bir niceliğe ulaştı. Ayrıca Osmanlıların kendi karşılaştıkları entelektüel ve benzeri sorularla yüzleşmelerinde kendi klasik paradigmalarının yetersizliğini gördüler dedik ve üç türlü tavır sergilediler. Bir, geçmişten hareketle geleceği kurmak, süreklilik fikrine esas alır dedik. İkincisi, geçmişi terk ederek geleceği kurmak, bu beka devlet ve mukabele-i misil teorisine göre çalışır ki siyaset merkezidir dedik. Üçüncüsü, geçmişte kalmak, geleceği geçmişe taşımak ya da Gerek geçmişi hiçbir şey yokmuş gibi devam ettirmek. Bu da mevcut. Ee, geçmişi devam ettirmek gayet naif bir durum ama e, bilinçli olarak geçmişi e, savunmak bunun e, dedikatı, ne dedik? Şöyle bir cümle kurduk. Eğer bu e, samimi bir tavırsa taassuptur, yobazlıktır ve bu da toplumların kültürel sürekli açıdan önemlidir dedik. Ancak en son şöyle bitirdik. Bütün bu yaklaşımlarda ortak nokta mevcuttan, içinde yaşanılan paradigmadan şüphe etmektir dedik. Ve bugün bu şüphenin üzerinden gideceğiz. Ee, nasıl şüphe ettiler? Ne demek şüphe etmek? Yani içinde yaşadıkları paradigmayı sorgulamaya başladılar. Tamam mı? Bu paradigmayı sorgulamanın çeşitli yolları var. Bir tanesi Bizatihi paradigmayı oluşturan unsurlar <gülüyor> açısından sorgulama yaptılar. Bir taraftan paradigmanın oluşumundan önceki döneme gittiler. Mesela şöyle düşünün. Şimdi siz Hanefi hukukuyla iş gördüğünüzü düşünün. Hukuk metodolojisinde Hanefi hukukunun klasik metinlerin ortaya çıktığı bir çağ vardır. Bir de kurulduğu bir çağ vardır. Siz genelde kültürler... Klasiklerini ürettikten sonra o klasik öncesine gitmezler, tamam Mesela Aristoteles çıktıktan sonra kimse gidip Pre Sokratiklere fazla bakmaz. İbn Sina çıktıktan sonra kimse İbn Sina'nın arkasına gitmez artık, çünkü İbn Sina bunu zaten sentez etmiştir, ortaya koymuştur, mevcuttur ona. E, Paradigma şüphe ettiğin zaman paradigma'nın unsurlarını sorguladığın gibi, acaba bu paradigma'yı oluştururken bu insanlar ne tür bir arka plandan hareket ettiler deyip paradigmanın kuruluş, klasiklerin üretiliş öncesine giderler. Mesela göreceğiz, i̇bn Sina öncesine gitmeye başladılar. Yunan'a gitmeye başladılar. Halbuki bu o klasik süreç içerisinde tutup Aristoteles, Platon okumak ya da Helenistik döneme ait metinleri mütalaa etmek diye bir şey yok. Çünkü hepsi revize edilmiş, gözden geçirilmiş. Niçin bunu yapıyorlar? Acaba yeni bir kurgu yapılabilir mi? Hani tuğlaları aldık, bir bina yaptık, bina güzel ama bina artık çöktü. Acaba o eski tuğlaları tekrar başka bir formda bir araya getirip yeni bir bina yapmamız mümkün mü ee, diye düşündüler. Diğer bir şey ise mevcut bilgi durumu ile, yani kendi içlerinde yaşadıkları paradigma ile, Dışarıdan yeni yeni geliştiğini fark ettikleri, Avrupa'dan özellikle gelen bilgi arasında bir terkip yapılabilir mi? Mukayese yapmaya başladılar. Mesela şöyle kitaplar göreceksiniz. İbrahim Müteferikan'ın El-Hey'etul Cedidevel Kadime, Eski ve Yeni Astronomi, Mukayese. Yeni dediği, batıdan gelen astronomi. Kadim dediği, kendi kullandığı. Ya da Abbas Vesim Efendi'nin, Abbas Vesim Efendi çok entesan bir tabi ve asyonumdur. ed vesim fi tıbbul cedid vel kadim. Yani ne demek? Eski ve yeni tıpta vesimin anayasası. Dustur anayasa, kural, kanun değil mi? Vesim'de kendisi, dusturul vesim fi tıbbul cedid vel kadim gibi mukayeseler yapmaya başladılar. Yani e, özellikle tabi burada şu ilkeye dikkat edeceksiniz. Bir kültür Başka bir kültürle karşılaştığında ilk şüphe edeceği bilgi pratik bilgidir. Çünkü pratik bilgi işlevselliği dolayısıyla toplumsal hayatta, sosyal hayatta karşılığı olduğu için yani ben sana yeni bir metre getirdim, senin metren onun yanında eski ise sen o metreye dikkat edersin değil mi? Dolayısıyla yenileşme, dönüşüm, başkalaşma pratik olandan teorik olana doğru bir seyirizler. En teorik olan en geç terk edilir. Mesela diyelim ki Osmanlı bilginleri e, takvim yapmada ya da astronomi aleti yapmada ya da arazi ölçmedeki e, yeni aletlerin imkanlarını kullanmada, değerlendirmede bir sıkıntı duymadılar. Ama tutup e, geometride, teorik astronomide, kozmoloji sistemde ani değişikliğe gitmediler. Bu sadece Osmanlılar has değil. Bütün kültürler böyledir. Teorik olan Kolay değiştirilmez. Çünkü teorik olan değiştiğinde e, tramvı ortaya çıkar. Teorik tramva pratik tramvaya benzemez. E, entelektüel dilin semantini ve sentaksını kaybedersin. Düşünme becerisini yitirirsin. Bizim başımıza geldiği gibi. Bu sadece bizim başımıza gelmedi. Her e, kültürün başına gelir. Dolayısıyla teorik dil ki bu basit bir dil değildir yavaş yavaş değişir arkadaşlar. Evet, şimdi bu anlattığım ilkeler çerçevesi içerisinde öyle dediğim gibi, ya tekrar yine, biz bu asrın bütün birikimini envantene çıkarttık. İkinci çalışmaları yaptık. Ondan sonra her şeyi ortaya koyduk da ben bir değerlendirme yapıyor değilim. Benim kendi kişisel çalışmalarım, yazmalarla olan ilişkilerim, gördüğüm metinler, yaptığım okumalardan hareket ederek çok primitif bir perspektif geliştirdim. Pe primitif diyorum çünkü ben bile kendi perspektifimi 10 kere değiştirdim. 11. kez de değiştiririz. Sıkıntı yok. Çünkü bu teori elbise gibidir. Bir yıkarısın, dikarsın, yeni elbise alırsın. Yani teorilerinizi bu kadar şahsiyetinizle birleştirmeyin. Adam tabii şöyle, hayatında tek bir teori kurmuş vazgeçemiyor. <gülüyor> Öyleleri var. Yani varlığı ona bağlı. Bu doğru değil. Bu teorik perspektifi nesneyi ya, değişebilirim. Yani bu sıkıntı değil. Ee, şimdi bu ders bu anlattığım ilkeler çerçevesinde her konuyu sorguluyorlar. Ee, mantık sorgulanacak, fizik sorgulanacak. Ondan sonra teoloji sorgulanacak. E, hangi pratik bilgi, bilimler sorgulanacak. Hepsi tek tek gözden geçirilecek. Ama biz burada öncelikle Klasik paradigma'nın dili olması bakımından mantık üzerine duracağız arkadaşlar. Mantık nasıl sorgulandı ve bu sorgulanma neticesinde ortaya çıkan e, durum neydi? Bunun için e, hatırlarsanız geçen hafta kısa şekilde e, klasik İbn Sina'cı bilgi ile modern bilgi arasında bir muhasebe yapmıştım. Bugün onu genişleteceğim. İbn-i Sinacı bilgi, modern bilgi ve kelami bilgiyi mukayese edeceğim. Oradan bir çıktı yapacağım. Niçin bu önemli? Ee, arkadaşlar, bu nasıl oldu ben bilmiyorum. Ancak modern dönemde biz kadim kültürümüzü dikkate alırken İbn-i Sinacı gözle okuyoruz. Bunun büyük ihtimalle nedeni bir i̇bn Sinacı çizginin meşruiyeti daha fazla. Batı oryantalizminde bu meşruiyet çalışmalar da beslenmiş. Artı modernist İslamcı düşünürler. i̇bn Sinacı literatürü Cemalatın Afganı gibi, Muhammed Abdülh gibi yeniden ihya ettiler. Ya da benim bilemediğim başka nedenler olabilir. Çünkü o dönemin çok iyi bir uzmanı değilim. Halbuki Medreselerde İbn-i Sinacılık ikincildir. Bizim esas entelektüel paradigmamız kelamidir. Kelamidir. Dolayısıyla, yani mesela tabiat anlayışları nedir Osmanlı entelektüelinin dediğimizde? Hiçbir zaman madde suretten oluşan hilomorfizm değil, atomcudur bu adamlar. Çünkü atomcu bir ontoloji üzerinde iş görüyorlar. En basitiyle. Fakat biz bunu dikkate almıyoruz. Anlatabiliyor muyum? O açıdan e, şş, kelamcı perspektifi de e, dikkate alan yeni bir sınıflandırma yapacağız. Şuna i̇bn Sina diyelim. Şuna modern diyelim. Modernden kastettiğim e, 1543'te başlayıp 1787'de e, belli bir olgunlayan Newtoncu bilme tarzı ve kelam. Şimdi kelam bizde iki türlüdür. Celilül kelam, dakikul kelam. Celilül kelam, celil açık kılmak demek. Daha çok e, itikadi konuları e, vahiy metnine bağlı olarak açıklamak demektir. Orada sen inşa edici bir zihin kullanmıyorsun mevcut verili olanı çok çeşitli tekniklerle daha açık kılıyorsun. Buna celilül kelam denir. Dakikül kelam ise daha felsefesi, kozmoloji demektir. Tamam mı? Burada dikkat edilecek bir nokta var. O da şudur. Teolojik olan ile ontolojik olan, şimdi felsefi bir şey kullanıyorum yapacak başka bir şeyim yok. Ayrımını iyi yapacaksın. Mesela, e, Kelamcılar belli bir özellikle Gazali'den sonra i̇bn Sinacı ontolojiyi kullanıyorlar. Hiçbir sıkıntı yok ama teolojiyi kullanmıyorlar. i̇bn Sinacı teolojiyi tanımıyorlar. Şimdi bu şey değil, sistemler, dizgeler kendi aralarında bu kadar keskin, e, kopmuş ve birbirinden ayrı iş görmüyorlar çok karşılıklı olarak birbirleriyle ilişkileri var, birbirlerinden alıp veriyorlar. Yani diyelim ki hareket teorisi geliştirdinse bu hareket teorisinin teolojik uzantılarını, teolojik implikasyonlarını, tazammınlarını atıp o hareket teorisini bir fiziksel model olarak kabul etmekte zorluk çekmiyorlar. Yani bu, bakın şundan dolayı bu böyle diyorum ya katolik bir zihniyete Düçarız. Batıdaki gibi bunların gittiğini zannediyoruz çünkü Batı da özellikle modern döneme kadar her şey bir çuvalın içinde, karma karışık. Bizde çuvallar çeşitli, sıkıntı yok yani. Bu avantaj, dezavantaj meselesi bir değer yargısı olarak söylemiyorum. Tasvir bu. Şimdi arkadaşlar resmiyi çekeceksiniz, ya yani fotoğraf makinesini iyi çek, tık çektin manzana silik. Nasıl yorumlayacaksın? Ayrıntılara görebilir misin? Problem bu. Tarihsel fotoğrafı da iyi çekmek lazım. Ki iyi yorum yapabilelim. Ayrıntıları görebilelim. Tamam mı? Eğer fotoğraf fülü bulanıksa, senin yorumunda bulanıktır. Fazilojikli idare dersin. Anlamıyor musun? Evet. Şimdi neydi birincisi? Tümel bilgi esastı. tamam mı? Tümel. Burada modernde ise genel ki bu genel tikellerden oluşuyordu. Pardon, tekillerden oluşuyor. Kelam aynı genel. Buradaki kelam tüm kelamı bir şekilde içerir. Öz esastı dedik. Burada ilişki esas. Burada da ilişki esas. Bakın çok dikkatli bakın tabloya. Burada kavram Modernde formül, burada kavram. Neden? özel neden tabii. Yasa neden? Tümden gelin. Tüme varım. Varım. çıplak göz artı akıl teleskop, mikroskop göz diyelim buna artı akıl bu da çıplak göz artı akıl artı billi Dil de biraz önemlidir burada. Aşkın ko e kognisyon bireysel kognisyon bireysel kognisyon İntellekt tanrı entelek toalits toalis tanrı diyelim buna tanrı bu önemli mürid Muri, tanrı muhtar tanrı anlatacağım bunları çift evren birleştirilmiş evren Birleştirilmiş evren. Ara nedenler. Yani fail nedenler. Amin nedenler. Amin nedenler. Mantık. Matematik, mantık. Biraz büyük yazınca arada kaldı, şu araya ekliyorum. E, hülomorfizm. Ne demek hülomorfizm? Madde, suret. Evrini böyle görüyorlar öğret. Atomculuk, atomculuk, Bu organik, mekanik, mekanizma. Bu önemli, mekanik değil, mekanizma. yeter. Bunları çoğaltabiliriz. Bakın, şunun için yazdım bunu. Ee, şimdi unutmayın i̇bn Sina sistemi, bunu söyleyeyim, Razi'den sonra yani 1200'den sonra tarihseldir. Tamam mı? Bir bütün olarak işlevsel değildir. 1200'den sonra. 1210 ölümü Razi'nin. Bir bütün olarak değil ama parçaları, önemli parçaları kullanmıştır. Bazıları ontolojisini kullanmıştır, bazıları psikolojisini kullanmıştır, bazıları şunu kullanmıştır, bazıları bunu kullanmıştır. Dolayısıyla bir şey var, e, bilimsel bilginin ya da bilginin, bilimseli boşver, bilginin bir hakikaten tekamülü var burada. Şimdi bakın, tümeni savunurken, kelam da tekili savunuyor, modern de tekili savunuyor. Bitti karım. Burada bir şey burada aynı bak. Öz ilişki ilişki bir sıkıntı yok. Bak. Hilomorfist atomcu atomcu. Kavram formül kavram. Ha burada bir fark var. Kelamcılar hala kavramdalar. Niçin? Niçin? Çünkü mantık esaslılar. Tamam mı? Bu farklı. Demek ki Modern yeni buraya bir matematik koyacaksın. Bu az iş değil tabii. Tamam mı? Kavram, formül kavramında organik, mekanik, mekanizma. Yani evrende bir mekanizma var ama henüz bir mekanik gidiş yok. Niçin mekanik gidiş yok? Çünkü hala mantık var. Mekanik olabilmesi için matematiğin de olması lazım. Bu çok önemli bir şey. Neden? Yasa. Neden? Burada yasa var çünkü mekanik ilişki yasa. Burada hala neden var? Bu nedenin işlevi farklı. Ya da buradaki nedenden farklı. Bu özsel bir neden. Bu ilişkisel bir neden. Tamam mı? Bakın tümden geliyorum, tüme varım, tüme varım. Aynı. Ha ne var burada? Burası şey. Teleskobik, mikrosobik, göz ve akıl var. Burada hala çıplak göz ve akıl var. Anlaşılıyor mu? Bakın, aşkın kognisyon, yani kozmik bir bilişsel yapı var bu sistemde. Ama modern dönemde birey, bilim adamı Keramcılarda da aynı. Üst bir tanrı o teolojik olarak bilime onun bir şeyi yok. Şurası çok önemli. İntelektüelist tanrı, mürit tanrı, muhtar tanrı. Aslında bu ikisi aynı ama birbirinden farklı kılmak için söyledim. İntelektüelist tanrı şu demektir. özsel bir yapı olduğu için evrende logos, tanrının da logosu var. Bu logosa tanrı tabidir. Onun için tanrı zorunlu olarak bazı şeyleri yapar. Modern bilimde de bunun en büyük temsilcisi kim? Laibniz. Laibniz de intelektüelisttir. Onun için tutmadı zaten. Değil mi? Ee, bu, bu pozitivizmin de, kaba pozitivizmin de zemininde yer alır. Evrende sıkı bir determinasyon olduğu. Bunu Tanrı'ya da bağlıyorsun. Ama modern, Aristo, şey, Newton diyor ki hayır Tanrı mürittir. Yani istediğini yapar. Sen onun için doğayla sıkı bir ilişki içinde bulunacaksın. Bakın empirizmin kaynağı, Empirizmin kaynağı, Tanrı'yı irade sahibi kabul etmekle mümkündür. Ee, şey, ne Aristoteles'in Platon, bizim anladığımız anlamda empirist olamaz. Çünkü evrende mutlak sabitelerle iş görüldüğü için. İbn Tabi İbn-i olamaz. Mutlak anlam bizim anladığımız anlamda empirist olamaz. Onun için Nifton ne diyor bize Evrene sürekli bak. Sürekli doğayı takip et, doğanın davranışlarını bileceksin Özünü varsa da bilemezsin zaten. Nümenaner, föremeler yazabilirsin maddeleri. Onun için e, dikkat edin. Yunan, e, İngiliz bilimi empiristir. Ne Fransız bilimi empiristir, ne de Alman bilimi. Empirizm orada çıkıyor. Teolojik e, tazammımları var. Çifte evren gayet kolay. Ay altı, ay üstü diye ayırmışlardı. E, iki farklı fizik, iki farklı kozmon, bilmem ne... Modern bilim bunları ortadan kaldırdı. Kelamda da bunlar esas itibariyle yoktur ama e, uygulamada bazı şeyler var. Fail nedenler, yani evrende tanrımsı varlıklar var. Etkin varlıklar var. Bunlar metafizik entitelerdir. Akıllar, nefisler gibi. Modern bilimde bu yok, kelamcılarda da bu yok. Çünkü tanrıdan başka neden kabul etmiyorlar. Değil mi? Fakat burada en önemli problem, bakın mantık... Matematik mantık. Demek ki bir, iki, üç, dört, bu uç aşağı beş şey, tane temel eksiklik var. Eksiklik demeyelim, gelişme çizgisinde. Bu eksiklik değil, insanın tarihi böyle gelişiyor. Şimdi medreselerde şu sistem yok. Medreselerde şu sistem var. Yani onun için bakın benim kişisel tabii çalışmalarından edindiğim şey modern bilim verileri bize gelmeye başladığında büyük bir sıkıntı yaşamıyorlar. Atoma yabancı değiller atomcu anlayışa. Anlıyorum yani biliyorlar bunu. Ondan sonra ama tabii bir bütün olarak o yapıyı anlamaları mümkün değil. Şimdi burada bizim bugün işleyeceğimiz mantık konusu klasik İbn Sinacî bilimin bilme tarzının e, zemini mantıktır. Keremcilerin de mantık. Tabi bu mantık i̇bn Sinacı mantıkla yüzde yüz aynı değil. O ayrı uzun bir konudur. Bah bahsedeceğim ondan. Ee, ama modern bilim artık matematik. Niçin bu böyle? Niçin sorusuyla alakalı? Niçin bu böyle? Niçin sorusuyla alakalı? Çünkü klasik bilimde niçin sorusu önemlidir? Nasılın sorusu yanında? Matematik niçini vermez? Niçin? Çünkü ilişki esas olduğu için ilişki ancak formülle yasalayabilirsin, anlatabilirsin. E, man, e, niçin sorusu öyle kolay vazgeçilecek bir soru olmadığı için mantık konusunda e, nasıl diyelim işi sürdürmeye devam ediyorlar. Matematik arayışı yok mu? Var. Nerede? İbni Heysem'de var. Semerkant'ta Kadızade-i Rumi, Ali Kuşçu, Kıyasettin Cemşit El-Kâşi gibi düşünülerde var. Nerede Hazin e, benzeri o çevrede çok fizik, e, özellikle fizikçiler e, fizikçi bilim adamları, İsvezari gibi var ama e, şey değil ana damarı belirlemiyor bu. Tamam mı? Şimdi öyleyse bu yapıya uygun olarak ilk şüphelenecekleri şey nedir? Mantık. Çünkü yeni gelen bilginin matematiksel karakterini görüyorlar arkadaşlar. Nereden anlıyoruz? Kurdukları yeni Avrupa'dan gelen bilgiyi öğrettikleri kurumlara ne adını veriyor bizimkiler? Mühendishane ya da hendesehane. Fark ediyorlar bunu. Yani yeni gelen bilgi matematik karakterlidir. Çünkü hendese kelimesi pehlevicidir. Endaze den gelir ölçmek demektir. Bunu klasik Bağdat'tan Müslümanlar ilk tercümeleri yaparken e, Yunanca'daki geometri, geometri biliyorsunuz yer ölçümü demek. Bunu da Yunanlılar Mısır'dan aldılar. İp ölçücüler diye Mısır'da bir sınıf var biliyorsunuz. Buradan aldılar. Şimdi bizimkilerde bizimkiler dedim yani Arap dünyası Bağdat'ta tercüme yapılırken teorik ve pratik geometriyle karşılaşınca teorik geometriyi Farsça bir kelime olan Endaze'den türettikleri hendese ile karşıladılar. Hendese teorik olan demektir. Pratik geometri ise Arapça'daki esas geometri anlamına gelen misaha kelime. Misaha ölçmek demek. Misaha, e, ilm misaha pratik geometri ya da hatta pratik de değil uygulamalı geometri olarak karşıladılar. Şimdi onun için batıdaki bilme tarzının matematik karakterinin farkındalar. Sadece Eğitim kurdukları eğitim kurumlarına verdikleri hendese hane, mühendis hane mi? Hayır anlamadım. Mesela Eynli Numan Efendi'nin, bu arada yeri gelmişken bir arkadaşımız bir düzeltme yapmış. Yanlış anlamış o. Sağ olsun tabii yine dinlemiş hata olduğunu fark edip bildirim yaptı ama 19. Yüzyıldaki Saffet Paşa'larla alakası yok benim dedi. Eynli dediğimiz Eynli Numan Efendi. E, 1700'lerin başında. E, Eynli Numan Efendi bunu söylüyor. Ondan sonra Gelenbevi İsmail Efendi dönemindeki mühendisânedeki hocalar bunu söylüyor. E, Batı biliminin hem matematik hem uygulamalı karakterini biliyorlar, fark ediyorlar. Daha önce de size söyledim. Diyor ki bizde bunları bilen var ama teorik. Bizde bunları anlıyorlar ama teorik. Pratik uygulaması yok. Hatta bir ara Fransızlarla bir e, problem olunca, politik bir problem, mühendisler geri dönüyor. Bizimkiler derslere devam ediyorlar ama teori, pratiği yapacak hoca yok. Teoriye devam ediyorlar. Ya matematik okutuyorlar ama matematiğin pratiği, aletler, edevatlar o e, kenarda kalıyor. Dolayısıyla bunu biliyorlar. E, modern bilimin, Newtoncu diyelim buna kısaca bilimin, matematik karakterli olduğunu ve pratik uygulamaya çok elverişli olduğunun farkındalar. Onun için e, mühendis haneleri kuruyorlar ama mühendisleri kapatmıyorlar. Hala teorik güçlerinden şüphe etmiyorlar. Bu nasıl önemli? Yani kendi ontolojilerinden, metafiziklerinden dolayısıyla teolojilerinden, felsefi açıklama güçlerinden şüphe etmiyorlar. Ama diyorlar ki, astronomi sonumu bizde var ama şu aletlere devatlar filan. Böyle bir yapı ortaya çıkıyor. Bu iyi mi kötü mü abi bir konu resim bu yalnız. Anlamıyor muyum? Ne demiştim biraz önce? Teorik olandan şüphe etmek öyle kolay değil, belirli zaman istiyor. Şimdi kullandıkları mantıktan ilk şüphelenmeye başlayan kişi Müneccinbaşı Ahmet Dede. 1702 ölümü. Müneccinbaşı Ahmet Dede entesan bir adam. Ee, Selanik'ten geliyor, devletin uzun yıllar baş muhasebeciliğini yapıyor, matematikçi. muhasebeci çünkü. Ve Mevlevi Belli Dede. Müzisyen, doğrusu matematikle bir irtibatı var. Gençliğinde şu sistemi çalışıyor. Ama biraz daha büyüdüğünde bütün bu sistemi bırakıp matematiğe geçiyor. Matematikle uğraşıyor. Ve bu klasik sistemin dayandığı en temel klasik ee, Bile mantığa yöneliyor. Bunu çözmek istediğini görüyoruz. Şimdi Osmanlıların kullandığı mantığın dört temel ismi var. İsimler çok da yani mantık deyince ben size sabaha kadar isim sevebilirim. O kadar çok. Çünkü niye? O dönemin dili bu. O dönemin entelektüel dili. Yani dil bilimleri de mantık üzerinden yapıyorsun. Ondan sonra kelamı da efendim fıkı da Felsefeyi de bugün nasıl matematikle yapıyorsan her şeyi ve her şeyi ne kadar matematikleştiriyorsan, onun kesinliğinin bilgi verme değerinin arttığını düşünüyorsan, o dönemde ne kadar mantıkla ifade edebilirsek ve mantıksal olarak temellendirirsek, o kadar kesin bilgi verdiğini düşünüyorsun. Nitekim İbn-i Heysem gibi bir arşimet çizgisinden gelen matematikçi bir kafa bile kitabını yazarken mantık dilini azami derecede dikkate alıyor bu çok önemli. İbn Sina'ya dayanıyor mantık. Çünkü ne dedik, İbn Ne dedi? İbn Sina kendinden önceki bütün birikimi alıp sentezliyor zaten. Gazali'nin kritiğine dayanıyor. Gazali'nin. Çünkü İbn Sina'ya kadar şey Gazali'ye kadar mantık büyük oranda Aristoteles İbn Sinacı felsefe sisteminin bir dilidir. Diğer okullar, diğer entelektüel yaklaşımlar şey duruyor. Hesapı gazan Gazan'ın yaptığı önemli şey, mantığı bir sistemin dili olmaktan çıkartıp insan aklının grameri olarak yeniden üretmesidir. Çok büyük bir mantıkçı değil ama işin zeminini değiştiriyor. Bu o kadar önemlidir ki, yani mantığı, aklın ve düşüncenin grameri kabul etmiyor. Bu o kadar önemlidir ki, 1200'lerin sonu, 1300'lerin başında yaşamış Raymond Lull adlı bir e, İspanya'daki Arap, ve e, Latin kırması, Lül. Raymond Lül. Bu çok önemli bir adam. Ben bunu derslerde arkadaşlara anlatırım. E, derslerinde duyan arkadaşlar haricinde bunu duyan var mı, bilen var mı? De Descartes okumadınız mı hiç, Leibniz? Descartes ve Leibniz bundan bahseder. Çünkü bu ilk defa evrensel dil arayışları içine giren adamdır batıda. Yok. Nominalist kuruculardan değil. Nominalizm İngiltere'de kuruluyor. Etkisi olabilir. Bu o kadar önemli ki 13 ve 14. yüzyıl kara Avrupası lülcülük akımı meşhur yaygın. Marksizm gibi. Lülcülük. Lülülülü. Bu kadar etkili bir adam. Pek bilinmez. Bu adamın yaptığı şudur. Elbette bunu teolojik bir kaygıyla yapıyor. Öyle bir dil geliştireyim ki tartışmayı Münakaşayı, ihtilaf oradan kaldırsın. Bütün insanları Hristiyan yapayım. Doğru yola. Dert de Hristiyan değil. Ya. Bir de bunu böyle anlıyor insanlar. Yani, ya Arkadaş herkesi medeni yapmaya çalışmak için binlerce insan mi? insanı öldürmedi. Hala öldürülmüyor mu? Sen demokrasiyi yüksek değer kabul ediyorsun. Her tarafı bombalıyorsun. Bu iyi oluyor. Çünkü iç insan içinde yaşadığı durumu en son en gelişmiş durum kabul eder. Bu adam için de mutlak en iyi de Hristiyanlık gereğini yapıyor. Bu kadar basit. Sen nasıl 2 milyon, 3 milyon insanı öldürmekten çekinmiyorsan yüce çağdaş değerler uğruna, Türkiye'de de biliyoruz neler olduğunu çağdaş değerler uğruna. Bu öbürünü haklı, bunu haksız çıkartman için söylemiyorum. Bu böyledir. İleride başka değerler icat edilecek. Bugünkü demokratik değerleri savunanlar öldürülecektir. Bu böyle ilerliyor. Öyle. Sabah arkadaşlar onu konuştuk. Fizikte bir yasadır gençler. Evrenin bir yerinde bir oluşum varsa, başka bir yerinde bozunun vardır. Aynı anda oluş olmaz. Ev, dünyada bir yerde mutlu insanlar varsa, bir yerde mutsuz insanlar olmak zorundadır. Boşuna kendinizi yırtmayın. Bu böyledir. Birileri mutluysa, rahat yaşıyorsa, bu başka bir kesimin mutsuz ve rahatsız olmasıyla alakalıdır. Gerçekçi olacaksınız, vaka uygun düşünün. Ha, ümit edelim. Teorik entiteler, yapılar kuralım. Demokrasi diyelim, insan hakları diyelim. Tabii, ya ondan da, onu da paraya dönüştürelim hatta. Bu kural maddi evren için içinde geçerli, insan hayat için. hayat için. Hem tabiat hem hayat için geçerlidir. Teolojik hayat için de geçerlidir. Sıf tanrı yok. İblis de orada duruyor. Muhtevası farklı. Sıfır iyilik yok evrende, kötülük de var, değil mi? Evet. Şimdi benim oralara sokma. Devam. Ha. Onlar için ayrı ders yaparız. Ama demek istediğim öyle şey değil. Lürcülük diye bir şey var Avrupa'da ve bu adamın derdi öyle bir dil geliştirelim ki, Lightness biliyorsunuz bunu 17. yüzyılda kalkışıyor, değil mi? Öyle bir dil geliştirelim ki mesela Çinceyi benimsemeye baş. Şey, teklif ediyor Leibniz. Çünkü idiomatik bir dil, fikirler üzerinden gidiyor, tartışmaya gerek yok. Biliyorsun 17. yüzyıl mottosu nedir? Düşünme, hesap et. Hesap bizi tartışmadan, kavgadan kurtarır. Matematiksel nicelik olan. Değil mi? Kavramsal olan ise, mantıksal olan ise kavgaya neden oluyor. Bunu ilk defa onlar mı kişiydi? Hayır. Gıyaset, aman ne gıyaset dedi? Kutbıtti şirası, niyatır idrakın girişini ne diyor? Bu fizikçiler, bu metafizikçiler kavgadan başka bir şey bilmiyorlar. Çünkü dilleri dilleri kesin bir şeyle şey söylemeye müsait değil. Halbuki matematik öyle mi? Tık tık. İster kabul et, ister kabul etme, o öyledir. Bunu Kutbuddin Şirazi 1260'ta Sivas Gökmedrese'ye yazdığı kitapta söylüyor. O mu söylüyor ilk defa? Hayır. Batlamyus 150'de yazdığı eserin girişinde bunu aynısını söylüyor. Yani insanlar bunun farkında. Kavramsal olan, düşünsel olan çatışmaya neden oluyor dil dolayısıyla. Tamam mı? Şimdi bunu niye anlattım? Gazale'nin yaptığını, lül bu fikre nasıl varıyor? Lül'ün en büyük marifeti nedir? Gazale'nin mantık eserini latinceye tercüme etmek. Gazali'nin eserleri, çünkü hem Arapça biliyor hem İspanyolca hem Latince biliyor o, o coğrafi yaşadığı için. Lül'ün eserlerini Latince'ye tercüme eder ve adına ne diyor ki şeyin? Nova Logica. Yeni mantık. Nedir buradaki yeni olan? Bir, bu mantık sadece A sisteminin, B sisteminin dili değil insanın grameridir. Tabi tabi Tabii, tabii. Ona Nova Logica diyor. İnsan aklının grameridir. İki, burada esas olan büyük oranda yargı mantığıdır. Kavram mantığı değil yargı mantığıdır. Esas kavram mantığını ihmal etmiyorlar. Bu çok önemli çünkü biliyorsunuz modern bilimin gramerini yazan Kant'ın önemli özelliği yargı mantığı merkezli düşünmeye başlamasıdır. Bunu göreceğiz. 17. yüzyılın şey 18. yüzyıl 1700'ün Osmanlı mantık anlayışı bir yargı mantığıdır. On üzerine duracağım biraz sonra. Gazali'nin bu düşüncesini Fahrettin Razi geliştiriyor. Fahrettin Razı aynı zamanda tüme varımcı mantığı kuruyor bilimsel çalışmalarda. Bu çok, çok önemli bu. Çok, tümden gelimci değil, tüme varımcı mantığı kuruyor ee, Razi. Ve bir de tabii onun öğrencisi Huneci buna son şeklini veriyor. Huneci'yi de çok duyduğunuzu zannetmiyorum. Bu çok enteresan bir adam. Sırf mantık kitabı yazmış büyük olan sırf değil de büyük oranda. Şimdi, bugün şeyde e, Gazali, Razi ve Huneci İbni Sina mantığının metafizik zemini temizliyorlar. Tamam mı? Artık nasıl diyelim? Onu e, kendi kelami perspektifleri açısından sıkıntı e, yaratacak, sorun çıkartacak bir durumdan çıkartıyorlar. Bu 13. yüzyılda bitiyor. Burası çok önemli. 13. yüzyılda Mantığın metafizik zemini Aristocle İbn Sina'cız metafizikten temizleniyor. 18. yüzyılda ise ha ne kalıyor geriye? E, kavram mantığı ve yargı mantığı kalıyor. Kavram mantığı demek tanım teorisi demektir arkadaşlar. Kavramları nasıl tanımlayacağız? İşte 5 tümelimiz var. Cins fasıl uzun bir teknik konudur. Bir de yargı mantığımız var. Şey, önerme mantığımızda da. Önermeyi nasıl kuracağız? Önermeler arası ilişkiyi nasıl oluşturur? Nasıl yargı çıkarımda bulunacağız? Bu da yargı mantığı. Tasavvurat, tasdikat. 18. yüzyılda çok entesan bir şey oluyor. Osmanlılar kavram mantığını atıyorlar. Yani bu asırda. Evet. Yani incelediğimiz asırda kavram mantığını da atıyorlar. Tamamen bir yargı mantığı kuruyorlar. Bu yargı mantığı formel mantıktır. Kıyas teorisine dayanır. Ve 1860'ta Avrupa'da Hamilton, İngiliz mantıkçısı Hamilton ve onun e, onun başlattı ve daha sonra gelişen Avrupa'daki mantık faaliyetine benziyor. Yani bir yüzyıl önce bu e, Osmanlılarda e, ortaya çıkıyor. Şimdi burada burada e, tabii mantık konusu çok teknik bir konu. Mantığın konusu nedir? Mantığın tanımı nedir? Mesela kategorilerin durumu ne olacak? Şimdi bunu sadece bilenler için soruyorum. Kategorileri mantık içinde mi inceleyeceğiz, fizik içerisinde mi? Mantık içerisinde artık nasıl temizliyorlar imni Sina metafiziğini? Kategorileri fiziğe aktarıyorlar. Sadece somut nesneleri kategorize edebilirsin. Mantık kategorilerin üstünde. Ondan sonra mantığın tanımını değiştiriyorlar. Mantığın konusunu değiştiriyorlar. Bu uzun teknik bir konudur. Buna girmeyeceğim. Makulatı saniyeden bir tür cebirselli e, malumdan meçhule ya da e, evet malumdan meçhule gitme olarak belirliyordu. Onlar bizi ilgilendirmiyor. Onlar çok teknik. E, çünkü bazen teknik konuşunca arkadaşlar da fırça atıyor bana. E-mail çekiyorlar. Bu dersi anlamadık. Geçen Ankara'da bir ders anlattık. En az 7-8 tane e-mail. Yani haşlama güzel de o kadar da haşlama yiyince mideye dokunuyor. Yani bir iki tane anlıyordum da. Bir Ali Kuşçu dersi anlatmıştık burada. E, kozmoloji. Oradan da 12 tane e-mail geldi buradan. Ben isimleri vermiyorum. Modeller buradan ister. değildir hocam, başkalarıdır onlar. Başkaları değil <gülüyor> ya. Yani. Yo yok. isimlerini yazıyor arkadaşlar canım sağ olsunlar. Yani haşlama, ben onları haşlama niyetine yiyorum yani. Ee, şimdi ben de korkuyorum teknik şeylere girmeye açıkçası zevkli ama. Evet, şimdi e, yargı mantığına girdiğiniz zaman e, dikkat edeceğiniz önemli şey, Önelmenin ögeleri, unsurları nelerdir? Ve yüklem meselesi. Değil mi? Biz önermeyi nasıl kuruyoruz? Konu, yüklem. İşte çiçek, yük özne, daha doğrusu konu güzeldir, o güzel yüklemdir. Kopula, rabıta, e, nisvet. Bunu tartışman lazım. Bir önerme kaç unsurdan oluşur? Ve yüklem ne demektir? Şimdi... Bunları ele alman lazım. Nitekim Müneccinbaşı Ahmet Dede'nin en önemli eserlerinden biri Hamliye, Yüklem kitabı. Oturuyor, Yüklem Nedir'i e, inceliyor. <gülüyor> Tabi Müneccinbaşı Ahmet Dede e, sadece mantık çalışan biri değil, bir kere tarih... kimse var mı hocam? Bu, işlere... bu çerçevede yok, hayır. Bu çerçevede yok. Şimdi bakın, biraz sonra anlatacağım size kimler var. Yani ben yalnızmaktan yoruldum. Şimdi bakın e, şunu söyleyeyim hemen. Müneccinbaşı Ahmet de sırf mantıkçı değil. Daha çok ne olarak tanıyorsunuz Müneşin Başını? Tarihçi olarak. Değil mi? E, meşhur bir tarih kitabı var. Adı ne? Müneşin başı tarih. başı Tarihi. Büyük bir buluş. Yok onun bir adı var. E, Ahbar-ı Düve ne? İktülcüman değil. İktülcüman, Lale Devri'nde başka bir kitap. E, 19 yıl mi o Ne? Neyse. Münace'nin başı tarihi tarih biliniyor doğru. Bir tarihçi fena bir tarihçi de değil. İkincisi dilci. Önemli dil kitapları var. Zaten mantıkla uğraşan bir insanın dille uğraşmaması düşünülemez. Çünkü mantığı dili formelleştirerek kurabilirsin. Tamam? Dili formelleştirerek kurabilirsin ancak ahlak kitabı var. Belki de en önemli metinlerden biridir yazdığı ahlak kitabı. İc'in isaresine şer yakında çıkacak tıp. Mesela e, Latinceden tıp kitabı hazırlıyor. Şimdi bu adam Latince biliyor mu? Kimle çalışıyor bilmiyoruz. Ama Latinceden hareketli oluştuğu bir tıp kitabı var. Sahifül Ahbar. ahbar. Eyvallah. Evet, doğru. Haberlerin sahifeleri mi diyeceğiz? Böyle, yani Ondan sonra e, Mütala Adabül Mütala diye bir kitap yazıyor. E ee, başı Adabül Mütalaa kitabı entesan. E ee, Eşref Hoca Eşref Altaş iyice yazmış ilk metni diyor. Bu konuda küçük bir metni var olabilir. Bilmiyorum ben onu. İlk defa ondan duydum. E ee, İc'den so ee, Müneccimbaşı'dan önce var bununla ilgili birkaç metin ama. Nedir Adabül Mütalaa? Bu çok önemli. Adabül Mütalaa kitap nasıl okunur? Metin nasıl okunur? Şer nasıl okunur? Haşiye nasıl okunur? Bilgi nasıl devşirilir? Niçin? Çünkü başı kendi içinde yaşadığı paradigmadan, bilgiyi nasıl değiştirebileceğine dair bir metodoloji kurmak zorunda. Metinler var, şerler var, şeyler var değil mi? Adabul mütala'a, bilgiyi mütala'a etmek. Henüz daha neşredilmedi, neşredeceğiz inşallah. Ee, bu konuda kitap... Müzik konusunda metin yazıyor ancak müziğin matematiksel temelleri konusunda metin yazıyor. Ee, oran orantı teorisi. Tek beyazet Beyazıt de, eksik yalnız. E, zamanında tam gelmemiş. Cumhuriyet'te kitabı var. Özellikle e, Nasretin Tuğsi'nin tahrir usul hendesesinin üzerine düşünen notları toplamak gibi bir şey var. E, merakı var mesela. Bir de sayılar teorisi üzerine yine klasik İslam dünyasında yazılan... Pythagorean, bu çok önemli bir şey. Niye bu tarihte Pythagorean sayılar teorisi üzerine tekrar yöneliyor? Bir insan niye yönelir? Değil mi? Bunun bir derdi olması lazım. Niceliksel olanın Avrupa'daki gücünü görüyorlar bu adamlar. Acaba, tabii kendi klasik kültürüne yönelerek burada bir karşılık buluyor. Şimdi, tabii, e, mesela... Bir sayfa çektim. Bu şey kitabı. Hamliye. Vesiletul mevsul ila marifetil hamd vel mahmul. Şimdi burada entesan bir cümlesi var. Bakın. Bunun yorumlanması gerekiyor. Bu yüzyılda bir metin niye bu cümleyle başlasın? Bak diyor ki. Arapça üstadı var burada. Ee, ben sallarsam sen de ki hoca atıyor. La yehva. Ala men lehu idraku ma bi nefsihi. Kendisi hakkında bir idraki olan şüphe etmez diyor. Değil mi? Bak bu çok önemli. Kendisi hakkında idraki olan, kendini bilen mi diyeceğiz? İdrak ma bi nefsihi. Neyden şüphe etmez? yani herhangi bir en küçük bir idrak bile olsun. Evet. En basit kendisi hakkındaki en basit bir idraki olan kişi şüphe etmez. Nereden? أن النفس الناطقه البشريه insan nefsi düşünen insan nefsi fi evvel fitratha ilk doğduğu anda khaliyatun an cemil ulu ve idrakat tüm bilgilerden ve idrak türlerinden boştur niye hatırlatıyorsa tabulara Tabular niçin bu cümleyle başlasın aslında adam kendi projesi için de bir zemin teşkil ediyor. Diyor ki, kültürler için de benzer şey düşünülebilir. Bu kadim mirası değil mi? Ya yani yorum yapıyorum şimdi. Yapacaklar. Ha, şimdi bu klasik bizim gelenekte yok mu? Bu var zaten. Bizde Meşre i̇bn Sinacılar'da, Kelamcılar'da, Sufiler'de, Arifler'de, işrakilerde doğuştan ideyi kabul etmez. Tamam ama 1600'lerin sonunda yazılmış bir metin niye bu cümleyle başlar? Ve bu konuda neyi inceleyecek? Biraz sonra ham konusunu inceleyecek, predikasyonu inceleyecek. Diyor ki, insan doğduğu anda bütün bilgilerden aridir, boştur, çıplaktır. Peki ne olacak? فَاَمَّا فَاَوْوَلُمَا يَحْسُلُ لَهَا idrakul mahsusat İlk şey ilk bilgi sensible olan, algısal, duysal olandır. Sonra devam ediyor. Tecrübiyattır, ondan yattır, Şudur. Oradan tümel kavramları okumuyorum Arapçasını. Oradan tümel kavramları kurar. Sonra tekrar tümel kavramlardan tekil olanlara gider. Ne anlatıyor bu adam? Neyin peşinde? Ha şimdi bakın bu bir metin. Bu metin daha çalışılmadı. Böyle bir sürü metin var o dönemde. Anlamıyorum demek ki bu adamların bir derdi var. Spor olsun diye yazmıyorlar bunları. Ya ne yapalım bugün? Bir hamliye yazalım. Böyle bir şey değil bu yani. Adam bir şeyin peşinde bir şeyi çözmeye çalışıyor. Zaten e, bunu anlamadan oradaki diğer konuları anlamamız oldukça zordur. Şimdi bakın, bu dönemde dedim ki kendi kendime, Ya kaç mantıkla uğraşan bir şekilde, küçük ya da büyük çaplı, e, mantıkla uğraşan isimler kimler diye baktığımda, bakın ben size sayayım şimdi, ne olduklarını da anlatayım. Muhammed Amidi 1761, oturuyor, i̇bn Sina mantığıyla Farabi mantığı arasındaki farklar üzerine çalışıyor. Bunlar metinlerde var, nasıl çalışıyor? Öğrencilere bunu anlatırken diyor, öğrencilerin benden, ya bir Farabi var, bir i̇bn Sina var, şunların mantıklarını mukayese eder misin? Menteşe de Farabi'nin İbn Sina'nın ne işi var? Çünkü bizdeki mantık kitapları belli. Isagoci, Fenare, Kulahmet, Şemsiye, Razi, seyh bitti. Urmevi, e, Razi, Seyh-i Şirazcedani ondan sonra isteyen e, derya seviyesi, ona okyanus seviyesi diyorlar İbn Sina'nın e, dört ciltlik mantığı ama o artık o yukarıda Medresede ne işi var i̇bn Sina'nın, Fahra'nın? Hele Fahra'nın kendilerinden çıktı. Ne dedik? Kendi paradigmalarının öncesine iniyorlar artık. Bir müderris oturuyor. Ha doğrudan o kitaplardan ya da metinlerin kenarlarındaki haşer ve haşelerin hamislerinden hareket ederek e, paradigma öncesi medreselerde kesinlikle okutulmayan metinleri okutuyor. Bunu çalıştılar. Ahmet Esad diye bir Hintli çalıştı. Allah razı olsun. Türklerin çalışacak öyle şeylere uğraşmazlar. Mehmet Darendevi. Darendeli. 1739. Biraz sonra size ondan biraz bahsedeceğim. Örnek bilim. Ya o dönemin tipik bir bilim adamı. Nasıldı anlatacağım. Zade, Maraşlı. Bu entesan bir adam. 1732. Bu adamın 40'a yakın eseri var. Çok aktif bir hoca. Şam'da ders veriyor, Halep'te ders veriyor, efendim Anadolu'da ders veriyor, bir sürü öğrencisi var, selefi bir kafa, felsefeyle ciddi problem var çünkü bu yüzyılda felsefe çok yükselince, bazıları tepki duyuyor, felsefede değil mi zimbirisin acı felsefe tabi, felsefe bir disiplin adı değildir klasik gelenekte. Arkadaşlar, yani bizimkiler felsefe, tefsüf ve karşı çıkmıyorlar, bu bu, bu kafayı nasıl düzeltiz bilmiyorum tefekküre karşı çıkmıyorlar. Bu tefekkürün bir ifades biçimine karşı çıkıyorlar. E biz de çıkıyoruz. Yani Marksist misiniz siz? Marksist felsefi mi kabul ediyorsunuz? Varoluşçu musunuz? Siz de bir sürü felsefe sisteme karşısınız. Öyle değil mi? Gerçi felsefe sistemine karşı olmak için bir felsefe sisteme sahip olmak lazım. Yok ki bizde öyle bir şey. Evet. Adam bir felsefe sistemi ya bir tefekkür ifadesine sahip, öbür tefekkür ifadesini kritik ediyor. Mesele odur. Karahalil, 1711. Veliüttün Carullah, 1739. Bu entesan bir adam. Kütüphanesi var. Bu adamın üzerine bir oturum yapıldı. Ee, devam etmesi lazım. Ben bütün eserlerini zamanında toplamıştım. Aklınıza gelebilecek bütün mantık ve mantıkla ilgili disiplinlerle eserleri topluyor. Mesela işte İsa Goji, Fenari, Kulu Ahmet, Şemsiye, Razi, Şeyh-i Şerif, Cucani, hepsine şer ve haşi yazıyor. Bazıları 500 yaprak. Yani edisyon kritik yapsan 3-4 cilt. Ne yazıyor acaba? Bakmak lazım. Velidin Carula. Büyük bir kütüphanesi var Süleyman'da biliyorsunuz. Carula Efendi koleksiyonu. Esat Yanyevi. Bu da çok en önemli bir adam. Esat Yanyevi. Bir Fener Patrikhanesi'nde İslam teorisi dersi veriyor Rumlara ve oradan Hristiyanlık teorisi okuyor. İki, Latinceden i̇bn Rüşt felsefesi yorumlarını Arapçaya tercüme ediyor. Üç, Descartes sistemi dikkate alarak, bak Descartes'i biliyor, dikkate alarak holomorfis anlayışla, madde suret anlayışla, mekanik anlayışı terkip etmek gibi bir hesaba girişiyor. Çok önemli bir adamımız. Evet. Mehmet Emin Üsküdar'ı hemşerimiz, Üsküdar'lı. Burası Üsküdar'a bağlı ya. 1736. Yani hocam? Aristoteles. Aristotelesçi, Aristoteles. e, İbn-i Aristoteles. tabii tabii. Hayır hayır. Değil yapılan Latince tercüme tercüm ediyor. Şey, şerleri. Orada Aristoteli tercüme eden. Yok. Hayır. hayır. Onlar yapıldı zaten ne yapsın ki? i̇bn yapılan yorumlar. Ee, Mehmet Emine 1736 mantıkçı, matematikçi bir adam. Ebu Said Hadimi, bu Konya'da yaşayan biri bir sürü matematikçi, mantık kitabı var. En az 4-5 tane. Ve yine e, yargı mantığı ağırlıklıdır çoğu. Dergüzi'ni geçen hafta bahsettim. Pehlivani, Tavuskari, Osman şehri Abdurrahman İzmir'i, memleketin her yerinden var bak. Davut Kars'i, kastı yani 1756. Mehmet Zeyni, Yusuf Bozköri, Bozkırlı var mı içinizde? Halil Konevi, Konyalı. Yani ve tabii en önemli isim İsmail Gelenbevi. Bütün bu çalışmaları değerliyi toparlayan ve önemli metni yazan 1791 ölümlü Gelenbevi İsmail Efendi. Şimdi dediğim gibi ben bunları sadece böyle seçtim. Mesela bu konuda, yani 17. yüzyıldaki mantığı, Osmanlı mantığını daha ayrıntılı ve teknik olarak öğrenmek istiyorsanız, Harvard Üniversitesi'nde İslam Felsefesi hocası olan Halit Ebu Reib'in Relational and the History of Arabic Logic, 900-1900, 2010'da yayınlanan kitabına bakabilirsiniz. İnternette var. Çalışmış adam, 2010'da. Çalışmış. Relations'ın sürekli zimde ilişkisel kıyas nedir o? E, Matematikte biliyorsunuz. AB ise BC ise AC'dir. Bu bir kıyas mıdır değil midir konusunda tabii bir, bir sorundan çıkıyorsun ama bir sürü teori e, geliştiriyorsun. Bunu çalışan eee inceleyen müsurretin metin bu dönem 18. yüzyılda bu işi Osmanlı mantıkçıları kendi paradigmalar içinde şüphesiz çözüyorlar ki bu daha sonra İngiliz mantıkçıları tarafından 1860'tan sonra ele alınacaktır. Evet şimdi tekrar bunlar dediğim gibi ilk elde aklıma gelen isimler mesela şimdi hatırladım. Mehmet Kefi'yi unutmuşum mesela. Ee, onu Kemalettin Bulgari mesela unutmuşum bak. Ee, bizim de hafıza yani yanılıyoruz. Ee, bir sürü uf, ilili, ufaklı dönemin mantığının çeşitli konularına ait çalışmaya bak. Ee, ufaklı metinler daha zordur. Genel kitap yazarsın. Şimdi mantıkta bir problem üzerine metin yazabilmek için mantığın bütününü bilmen lazım. Tartışmalı bir konu üzerine yazı yazıyorsun. Ee, bir de bunlar tabii bir şekilde dikkatimize gelen metinler Anadolu'da yazılıp, mesela hatırlıyorum Maraş'a gittiğimde Oradaki bir e, hoca efendinin e, yazmalarına baktığımda hiç İstanbul'da bilmediğim, görmediğim bir mantık lisanesi görüp almıştım. Fotokopisi bende var. Bak onun ismini yazmayı unuttum mesela. Çünkü İstanbul'dan uzak bölgelerde yazılan e, bir sürü var. Bunları yazan alimler var. İrili ya da ufaklı dönemin problematiğiyle bir şekilde ilişkili ya Yüklem meselesi, ya önermenin unsurları meselesi, ya nispet meselesi gibi konularda pek çok şey var. 2015'in sonu ya da 2016'da mesela bu Halit burayı bir de 18. Osmanlı Entelektüel Tarihi'ye kitap çıkartıyor. Günaydın. Bizim hocalarımıza günaydın. Okursunuz oradan, anlatırsınız derslerde. Arkadaş bizde... Şurada bir ders anlatıyoruz, bu bile insanları rahatsız ediyor. Denmiyor ki, ya burada bir şeyler yapıyor arkadaşlar, ders yapıyorlar, birbirlerine bilgi... O entesan bir psikolojimiz var, entesan. Yapmıyoruz, yani sen çalışıyorsun, başkası yoruluyor ya. Sen burada çalışıyorsun, başkası yoruluyor. Bilmiyorum. Ya. Okurlar sonra oradan atıf yaparlar, efendilerinden. Şimdi mantıkla alakalı olarak mesela yine bu dönemde e, birkaç konu üzerinde özellikle çok metin üretiliyor. Bunların da incelenmesi lazım. Tartışma metodolojisi. Şimdi niye tartışma metodolojisi bugün yine gündeme geliyor? Çünkü artık birbirleriyle hakikaten ciddi şekilde e, ileride göreceğiz. Mesela felsefenin, klasik felsefenin tekrar yükselmesine karşı karşı akım tekrar öne çıkacak. Birbirleriyle tartışmaya başlayacaklar. Ee, tartışma metodolojisi son derece önemli bir şey, adab münazara bizde. Bu dönemde yine adab münazara konusuyla ilişkin metinler ortaya çıkmaya başlıyor. Tıpkı adab-ül mütalaa gibi. Şimdi erken bir şey olacak söyleyeyim. Ee, 1740'ta Kütahyalı bir alim Dokuz cilde ansübedi yazıyor. Her cildi dört yüz sayfa. Şimdi dört yüz yaprak. Sekiz yüz sayfa. Ortalama. Şimdi bin yedi yüz, dikkat edin ansübedi bu. Bütün İslam dünyasındaki bilimlerin özetleri, konu özetleri ve o konudaki önemli metinler bakılması gereken. Şimdi Fransız ansübedisi hemen bin yedi yüz kaçlarda? Altmışlarda mı? Üstelede mi? Şimdi çok entesan, niçin Asitobediye'ye ihtiyaç duyulur 1740 gibi bir tarihte? Demek ki gözden geçirmek gerekir. Heh, her şeyi gözden geçirmek istiyorlar. Her türlü konuda bunu yapıyorlar. Bir akide metni yazıyor, bütün akide metinlerini bir gözden geçiriyorlar. Anlatabiliyor Bu sürekli içerisindeki değişimi nasıl sağlayacakları noktasında. Efendim? Kütahya'da mı yazıyor? yazmıyor. Yok, Kütahya'da yazmıyor. Ben de, hiç boşuna şey yapma. Ee, dört cildi zamanımıza geldi, beş cildi kayıp. Ama esas benim istediğim ciltler geldi. Matematik bilimler bende. Veririm sana ya. Ya yeter ki ilgilenen arkadaş olsun. Arapça yalnız. Heh, tamam. Ben sana vereyim. Bende var. Dünya'nın parası ne demiştim? Halal. Ama helal olsun. Ya yeter ki çalışan arkadaş olsun. Yeri gelmişken çalışmak isteyen arkadaşa hizmet etmeye hazırız arkadaşlar. 10 bine yakın pdf yazma var bende. Ben hesapladım, her yıl bir tane yapsam, 11 yıl dilekçe yazdım yukarıya, oflu olmama rağmen bana vermedi. Onun için çalışacak adam lazım. Şey yapmayın, yani sıkıntı duymayın kimse. Herkese yardımcı olmaya çalışacağız o konuda. İkinci bir konu, cihetül vahdi diye, bu da çok önemli, mantığın konusu. Niye mantığı konusuyla tekrar ilgilenmeye başlasınlar? Çünkü mantık çok büyük problem. Mantıktan kurtulmaları lazım. Anlatabiliyor muyum? Nasıl mantıktan, niye kurtulmaları lazım? Çünkü mantık, dedik ya o dönemin entelektiğe, bilginin dili ya, bilginin. Bilginin dili bu. Bilginin ifade edildiği araç ve her şeye sıraya etmiş. Teolojiden dille kadar daha geriye bir şey kaldı mı? Bunu bir şekilde elimine etmeleri lazım. Onun için yeniden bunları gözden geçiriyor. Mantık nedir? Mantığın konusu nedir? Mantık neyle uğraşır? Mantığın amacı nedir? Çünkü Cihetül Vahdi Risale iki konuyla uğraşır. Mantığın konusu nedir? Mantığın amacı, faydası nedir? Bize ne kazandıracak? Anlatabiliyor Onlarca metin yazılıyor. Ya mübalağa etmiyorum. Sırf Cihetül Vahdi konusunda herhalde bir beş bin yaprak yazılıyordur. Ya çok mu mübalağa ettim? Ders anlatırken benim mübalağalar caizdir. Kaz vermek bakımından. Evet. Şimdi e, bakın bunların tartış, bu tartışmaları ayrıntılara girmedik. E, dediğim gibi Halit Ebu Reybin kitabını mesela sırf e, ilişkisel kıyas konusunda bir örnek metin olarak okuyabilirsiniz. Nasıl tartışıyorlar bu konuları ve bunu tartışırken neler geliştiriyorlar. E, çok enteresan. Şimdi hemen geri gelmişken söyleyeyim. E, ben bunu nerede fark ettim? eee yurt dışındayken bir Hintli e, mantıkçı, İslam mantıkçısı Ahmet Esat. Hint enteresan bir yer. Biz bilmiyoruz, ben de bilmiyorum. E, orada medreseler kurumda vakıfların değil, ailelerindir arkadaşlar. Medreseler aileler kurar. Dolayısıyla ulema aileleri bu herhalde Budist disk gelenekten geliyor. Bu da böyle bir ailenin çocuğu. Mesela 1800 ve 1700'de tartışılan, 1700 ile 1800 tartışılan bütün mantık meseleleri bir yüzyıl sonra Hindistan'da tartışılıyor. Nasıl bir ilişki var? Orada tartışılan meseleler de bizde tartışılmaya başlanıyor. Bu çok ilginç. Ama e, Hindistan'daki mantık çalışmalarında özellikle bu yalancı paradoksu var ya, Laer paradoksu, Giritli paradoksu, bunun üzerinden çok entesan mantıksal e, sonuçlara gidiyorlar. Dediğim gibi ben uzmanı değilim o dönemin ya da o bölgenin. E, Ahmet Esad'ın makalelerine bakabilirsiniz bu konuda. İnternette var İngilizce. E, Ahmet Asad diye yazılıyor. E, dolayısıyla biz mesela e, ileride tabii bu belli bir aşamaya geldiği zaman e, hindistan Osmanlı ilişkileri, entelektü işini çalışmamız lazım. Mesela bir örnek vereyim. Sen hepiniz Erzurum İbrahim biliyorsunuz. Daha önce belki bahsettiğim Erzurum İbrahim Hakkı oğlu, İsmail Ak Hakk e, İbrahim Hakkı. Tamam, ismini hatırlamıyorum. 1760'da hacca gidiyor, 60'larda. Türkiye'ye dönmüyor. Osmanlı'ya dönmüyor, Hindistan'a gidiyor, yerleşiyor. Orada ne yapıyor? Yaşıyor mu? Bir e, Evleniyor, çoluk çocuğu var mı bilmiyoruz. Ama bu ilişkileri takip etmek lazım. Mesela hadisçilik okulu, modern hadisçilik okulu, Hasan Dihleviler falan, oradan geliyor Osmanlı'ya, hac üzerinden. Bizden de başka şeyler gidiyor. Bunlar henüz çalışılmış değil. Bunlara bakmak lazım. Evet, şimdi bütün bu mantık sorgulamaları, tabi 1773 mühendishaneler kurulduktan sonra ve medreselerde ama mühendishanelerde matematik eğitimi ve mühendislik artık sadece hendese, teorik, matematik değil aynı zamanda pratik uygulamaları da e, okutulmaya başladıktan sonra ve Hüseyin Hıfkı Tamani'nin, Seydani Reis'in, e, Palabıyık Mustafa Efendi'nin, yani belirli mühendisani hocalarının, orada görev yapan çeşitli hocaların e, Fransız, özellikle Fransız kökenli, bilim adamlarıyla teşhiki mesailerin neticesinde yapılan tercümeler, verilen dersler, tartışmalar neticesinde o bilgileri dikkat gelen ve İsmail Efendi Belki de İbn Sina'dan sonra Kitabul Burhan adlı bir metin yazıyor. Kitabu Burhan demek burhanı ispatlı bilgi yani bu dönemin bugünkü çağdaş alanı bilimsel bilgi yani temellendirilmiş, gerekçelendirilmiş ispatlı ondan sonra istilali bilgi paylaşılabilir bilgi kitab Burhan ı burhanı yazıyor şimdi bu bizim süreklilik adını verdiğimiz geçmişten hareketle geleceği kurmak kitabı için şey fikri için çok tipik bir örnektir mantıkta kendi klasik paradigmasını muhafaza ediyor ama dönüştürüyor mesela bakın çok enteresan klasik gelenekte kıyasın maddesi yani kıyas nedir o önermeleri bir sokup belli bir çıkarımda bir sonuçta bulunuyorsun. Kıyasın maddesinin çeşitleri vardır. İşte evveliyattır, efendim tecrübiyattır, vehmiyattır. O 6-7 tanım şeyi var. Bunlardan bir tanesi de tecrübiyattır. Bir tanesi mütevâtir müteva Ama tecrübe, deneyim tek başına tek başına kesin bilgi vermez. Mütevatırat da tek başına kesin bilgi vermez. Şimdi, gelen İsmail Efendi'ye entesan bir şey yapıyor. Diyor ki, deney ve deneyim, yani tecrübiyat, eğer mütevatıratla birleştirirse kesin bilgi verir. Allah Allah, bu ne demek? Şimdi bu tartışılmış bir şeydir klasik gelenekte ama merkezde değil bu. Ha şu demek, adam batıdaki... Bilim adamları ve onların oluşturduğu sınıftın farkında. Bilim adamları tecrübi bilgi üretiyor. Bilim adamları topluluğu da mütevatırat. Yani yalan söylemesi, akle mümkün olmayan bir grup insanın üzerine ittifak ettiği bilgi demek mütevatırat. Dolayısıyla tecrübiyat ile mütevatırat. Çünkü tecrübi yapan bilim adamları. <gülüyor> Dolayısıyla onlar yalan söyleyecek insanlar olmadığı için. Burada sayı önemli değil. iki kişi de olabilir. Önemli olan burada yalan söylemesi. İnsanları kandırması mümkün olmayan bir niteliğe sahip olmaları. Yani bilginlerin otoritesinin farkında. Dolayısıyla diyor ki, biz diyor tecrübiyatı, mütevahatı ile birlikte kesin bilgi veren bir yapıda görebiliriz. Bakın şimdi bu adam aslında çağdaş bir durumu kendi klasik geleni içine nasıl yediriyor? O sürekliliği sağlamak adına. Bu böyle bir şeydir, düşünmek böyle bir şeydir klasik geleni. Şimdi düşünme zaten çok... Hızlı olan bir şey yani sürekli çok kolay şey yapamazsınız. Dolayısıyla oturuyor. Bunu yani daha doğru bir ifadeyle deneysel bilim adamları ürettiği deneysel bilgiyi e, kesin bilgi statüsüne çıkartıyor. Kendi klasik formunu muhafız ederek. Bu önemli bir şey. İkincisi tüme varımı. Tümem varım arkadaşlar klasik genelikte kesin bilgi vermez niçin kesin çünkü klasik genelik tümelci olduğu için özcü olduğu için sen şimdi nedir tüme varım x1 artı x2 artı x3 artı xn artı xn artı 1, birden büyük x ne demek o ee, elma bir şu elma yeşildir bu elma yeşildir elma yeşildir elma yeşildir elma tüm elmalar yeşildir. Abi bu tüme nasıl atladın? Burada bir sıçrama var. Sıçrama olduğu için kesinlik gidiyor. Yani çok basit özetliyorum bunu. Özellikle açık uzayda, yani elemanları sınırsız olan uzayda, kapalı uzayda tam kıyas yapabilirsin. Çünkü nesneleri bellidir. Ama açık uzayda tam kıyas mümkün olmadığından dolayı tüme sıçraman lazım. Russell bunun metinlerinde işliyor. Diyor ki, ne kadar empirist tutarlı empiresi olursak olalım, bu tüme gidişte bir sıçrama olduğunu, akli bir sıçrama olduğunu kabul etmemiz lazım. Çünkü bizim klasik genellikle zaten şunu kabul ediyorlar, yargı aklidir. Yargı yani tas tasdikat aklidir, tasavvur hissidir. Biz tasavvurlarımızı verilerden hareketli oluştururuz, mefhumlarımızı. Ama yargı aklın işidir, dışarıda yargı olmaz. Bu çok önemli bir problem tabii. Yani relation ve connection dediğimiz modern bilim felsefesinde ilişkiler, e, nesneler arasında kurduğumuz ilişkiler zihni midir? eee natural bir şey, tabii bir şey midir? Bu ayrı bir konu. E, şey gelen bir İsmail Efendi tüme varımın, işte bu biraz önce de anlattığımız neden dolayı kesin bilgi verebileceğini zaten o Razi'den beri gelen geleneği devam ettirerek söylüyor. Böylece yine modern bilimin önemli ilkelerinden biri tüme varımcı ilkesini merkeze alan bir yine klasik paradigmayı zedelemeden Üçüncüsü, analitik ve sentetik önerme incelemesi yapıyor. Bakın 1791, Kant'ın hemen yaşadığı dönem. Analitik ve sentetik önermeler bizde çok eskidir. Şimdi bu çok, tabii dedim ya, biz geçmişinden geri kalmış bir millet olduğumuz için, 1760, 1860'da Tahanevi'nin, meşhur Hintli alim Tahanevi'nin, keşşafı istilatı funun, yani bilimlerin, terimlerinin, Keşşafı. İki ciddi bir kitabı var. Bunu İngilizler yayınlıyorlar. 1860 yanlış hatırlamış. Tam net tarihi söyleyemem sana ama o tarihlerde başına medreselerde okutulan eşşemsiye fi mantığı koyuyorlar. İngilizce tercümesiyle. Ve orada çok ilginç bir bölüm var. Analitik sentetik önermelerin nasıl kullanıldığı. Taftazanenin metini. Erdi, erdi, nedir? E, analitik sentetik arkadaşlar konuşuyor. Şudur bir önermede konu ile yüklem arasında ilişki kurduğumuzda yüklem konuya bir şey katıyorsa buna sentetik önerme deriz. Katmıyorsa, onu açıklıyorsa analitik deriz. Şöyle. Yani şu anda benim sırtımda bir sepet var mı? Hayır, numara yapıyorum ya sepet yok. Bu analitiktir işte. Tamam mı? Ama yükleme yaptığımda sırtımda bir kambur bir şey görünüyorsa o sentetiktir. Daha nasıl açıklayayım yani? Mesela, evli bekar olmayandır. Yeni bir şey söyledim mi? Pardon. Evli bekar olmayandır mı? Bekar evli olmayandır. Ben de hakikaten uçtum ha. Bekar evli olmayandır. Yeni bir şey söyledim mi? Halbuki bekar öz şey mevzu. Ee, evli olmayan yüklem. Yeni bir şey açıkladım Bekar kelimesini açıkladım. Bu analitiktir. Var vardır. Bu bize yeni bir bilgi verir mi? vermez. Ama çiçek yeşildir dediğinde yeşil çiçek ilişkisinde yeni bir şey söylemiş oluyorum. Basit olarak. Şimdi bunlar tartışılan meseleler. Bunlar yeni meseleler değil. Çünkü dil üzerinden gidiyorsun, mantık üzerinden gidiyorsun, artık sentetiği tartışmayacaksın. Hatta bunu Kant'tan daha ayrıntılı tartışıyorlar. Özne ve yüklemin zihinsel olması ve dışsal olmasının şıklarını da dikkate alarak farklı analitik önermeler üretiyorlar ki bu ayrı uzun bir konudur. Genembevi İsmail Efendi bunu da tartışıyor. Ve diyor ki bilimselle tırnak içinde tabi o dönemin şartlarında tırnak içinde bilimsel önermelerin sentetik olması gerekir. Anatik önerme olmaması gerekir. Şimdi Genembevi'nin kitabı Burhan En bir Metin dediğim gibi hemen dikkat çekiyor. Mustafa Rizevi, Yusuf Harputi, Mahmut Sezai... Buna birer şer yazıyorlar Arapça. Ve özellikle Abdünafi İffet Efendi, bu Elazığ valisi, buna hem Türkçe'ye tercüme ediyor hem de iki cilt olmak üzere bir şer yazıyor. Belki de klasik Osmanlı geleneğinin en son ve en mükemmel mantık meknidir. Abdul Nafi İffet'in yazdığı. Artık 1900'lerin başı çökme üzeresin, belki de savaştasın. Yani öyle bir metin klasik mantık çerçevesinde mümkün değil. Ve bu gelecek devam. Abdur Kerim Amasi, Amasyalı Abdur Kerim, İngiliz Kerim. İngiltere'de olduğu için okuduğu için bulunduğu için İngiliz Kerim diyor. Bu e, huzur derslerine katılan şeyin e, Ebu Lala Mardin'in bahsettiği çok entesan bir adam zaman felsefesi üzerine metni var. Bu adamın yaz Hoca Zade diye bilinir, iki ciltlik yine yargı mantığı ve tanım mantığı kitabı var. Ve modern mantıktan bahsediyor. İngiltere'de bulunduğu için ilk belki de bizde Avrupa'daki mantık çalışmalarını bir şekilde 50 60lara kadar gidiyor. Cevdet Paşa'yı biliyorsunuz. Mantıkçıdır aynı zamanda. Fakat özellikle oğlu Ali Sedat. Mesela Ali Sedat Evet. çok entesan, bilim felsefesi çalışmaları yapan bizde mizan Okul Ukul diye bir kitabı var ve mizan Tefekkür diye bir kitabı var. E, empiristleri eleştirecek kadar güçlü bir mantıkçı. Milli eleştiriyor mesela. Cansu Tantmili. Kant'ı eleştiriyor. Küme kavramı ile tümel kavramının birbirine karıştırıldığını ve bunlar anlamadıklarını klasik mantığı söyleyince kadar Cesur bir adam. Bir, önemli bir isim. Salih Zeki, Darül ilk rektörü, hocaların hocası, aynı zamanda e, sembolik mantığı. E, yani neresinden tutarsak bizi bir yere götürecek bir silsilere e, karşılaşıyoruz. Düşünün bakın bu ülkenin e, önemli Milliyetin Bakanları'ndan Hasan Ali Yücel aynı zamanda mantık kitabı yazıyor. Yani bugün bir Milli Eğitim Bakanımız mantık Tefese kitabı yazabilir mi? Teklif etsek, teklif etsek ne cevap alırız? Şimdi ben söylerim ama ayıp olur. Cevabı ben biliyorum. Söylemeyeyim. of hocalık yapma diyorsun burada. <gülüyor> Yapmam. Ee, Hasan Ali Yücel'in mantık kitabı var. Ve iyi de bir mantık kitabı ben fotokopisini aldım baktım. Yani her şey tamam. Biliyor <gülüyor> yani. Ee, o Bu gelenek demek ki... Ee, son şeye kadar devam ediyor cumhuriyetin kuruluşuna kadar. Elbette kendi paradigması içerisinde fakat kendini tekrar etmiyor. Hep o paradigma içerisinde bile eee adım. adım atmaya devam ediyor. Çok enteresan bu. Bunu yine e, ne diyeyim başka -e bir makaleninde görebilirsiniz. 1950-60'a kadar Osmanlılardaki mantıktaki klasik paradigmin ilerlemeleri gösteren bir yazısı var. Ya ne yapalım? Efendilerimiz ve ana dilimizde yazıyorlar. Kimse itiraz etmez. Ben söylesem İhsan Bey atıyor, Lehvi Mahfuz'dan okuyor, bizi kandırıyor de, diyebilirler. Ama netice-i kelam 73ten sonra e, özellikle, bundan üzerine ayrıca duracağım ama şeyi söyleyeyim, e, Rüseyin Rıfkı Tamani, Seyid Ali Paşa, İshak Hoca gibi, isimlerin batı e, metinlerinden hareketle hazırladığı matematik eserleri çoğaldıkça mantık e, bir tür e, nasıl söyleyelim metafizik, tırnak içinde metafizik bir alana itiliyor ve 1800'lerin sonuna geldiğimizde artık mantıkla dalga geçiliyorsun manada. Mesela İsa Gocu okumak çocukça bir Eylem olarak görülmeye başlanıyor. Düşünün yani ve e, mantığın artık bilginin formu olmadığı, evet. özellikle doğa bilimlerinin formunun dilinin matematik olduğu e, söyleniyor, Ondan kabul ediliyor. Efendim. Yani Cevdet Paşa gelinceye kadar mantık metni yazılıyor sürekli. Evet. Yani bunu son kolduğumuz birkaç cümleyle bu olguyu nasıl? Yani, yani bu bu kadar çok. Şimdi tabii, Terk edilmeye çalışılan bir şey bu, gibi de durmuyor sanki. Şimdi, yani, el, hayır, alanı daraltılıyor. Elbette terk edilmiyor. Zaten kültür böyle e, yarış meselesi gibi de burada bitti, yeni bir şey, bayrak yarışı yapmıyorsun. Sen yeni bir şey başlatıyorsun ama klasik gelenekte devam ediyor. Mesela yanlış hatırlamıyorsam i̇bn Nefis'in El-Mu'caz el Fıttıb El-Kanun'un, affedersiniz, El-Kanun Fıttıb'ın özetidir. Medreselerin ana kitabıdır biliyorsunuz. 1870'te en son okutan kişinin ölüm ilanı var Osmanlı gazetelerinde. Diyor ki, klasik tıp geleneğine göre tıp okutan falanca efendi ki el mucize okutuyordu, vefat etmiştir. Bu gayet doğal yani tıbbiye kurulmuş, bir sürü doktor yetiştirmişsin. Ama o tıp geleneği devam ediyor. Yani sen... Pigme kabilesi değilsin. Abdullah'cığım yani çorap giyip çıkartmak gibi değildir kültür ve medeniyet. Anlatamıyor muyum? Ya pek çok konuda o klasik şey devam ediyor. Artı, klasik ne demiştim ben hatırlayın klasik bilginin moral, manevi zemini bizde tasfiye edilmediği için. Klasik bilginin üretimi ve tüketiminde herhangi bir sıkıntı yok. Mesela size bir örnek vereyim. Tasavvufu bilgiden bugün kim şüphe ediyor Türkiye'den? Halbuki tasavvuf bilgi dediğin çağdaş çağıyla maluldur Yani dayandığı kozmoloji, dayandığı psikoloji, dayandığı metafizik değil mi? Dayandığı kozmogoni hala ilk akıl. E, e, e nedir evrensel akıl, evrensel akıl değil mi? Yani diyelim ki Hüseyin Avnikonu'nun Futsuz Şerini oku bakayım. 13. yüzyılda mı yazıldı bu metin? 14. yüzyılda mı? 20. yüzyılda mı? Hadi diyelim ki o klasik bir metni şerhetti onun daha anlaşılabilirliği ki modern şeyleri katıyor ona. Ya da Ahmet Cevdet Paşa e, mücededatı örnek verirken nüfus yokuldan ve bahsedebilir mi artık? Astronomi ayıka çıkmış. Etmiyor değil mi? Sadece insan nefsi diyor. Ha demek ki e, yeni şeyler gelişiyor, olgunlaşıyor fakat çok radikal keskin kesimler yok. O klasik gelenek de bazen kendi başına, bazen yeniyle karışarak devam ediyor. Bunun en tipik örneği, bunu şunu söyleyeyim bakın, klasik geleneği bilerek modernle yüzleşen adamların kalemi ve fikri çok güçlü. Sırf batıyı bilen, çok iyi bilenler ancak öne çıkabiliyorlar, Salizeki zeki gibi. Diğerleri sadece bilim işçisi gibi kalıyor ama düşünce üreten, Salizeki, Salizeki de klasik, matematik, astronomi, fizik çok iyi çalışan bir adam. Biliyorsun 6 ciltlik matematik tarihi var, 15 ciltlik kamusi, riyaziyat, matematik, bilimler, sözlüğü var. Klasik ve modern. Ama klasiği iyi bilen, Mustafa Sabri Efendi gibi, Cevdet Paşa gibi, Fatma Aliye gibi, Fatma Aliye'ye gelmedik mesela. ilk kadın filozofumuz, felsefecimiz, romancımız. Ee, o insanlar ben düşün... Düşünsene o mektuplarını tercüme ediyor şey Fatma Ali'ye ya da Elmalı gibi, değil mi babanzade gibi evet, evet. bunlar çok güçlü oluyorlar. Yani geleneği çok iyi biliyorlar, yeniyi de iyi biliyorlar ve çok iyi entelektüel e, inşalarda bulunabiliyorlar, üretimde bulunabiliyorlar. E, bu tabi neticede kültürün bir serencamıdır, olan böyle olmuştur ama buna da dikkat etmekte fayda var. Evet, netice-i keram. E, Son cümlemizi söyleyelim. Uzattık biraz. 1702 müneccün başıyla başlayan e, klasik bilginin dili olan mantık sorgulaması bir taraftan mantık biliminde yeni o paradigma içi gelişmeleri tetiklerken bir taraftan da yeni bilginin meydan okumasına karşı yavaş yavaş geri çekilip e, alanı matematik bilgiye bırakıyor. Diyebiliriz. Efendim? Avrupa'da mı? Orası biraz karışık çünkü Batı'da modern bilim üretimi üniversiteye hemen girmiyor. Önce akademiler, ondan sonra işte çeşitli bölgeler, sonra özellikle 1800'de tam anlamıyla. Bakın bunun güzel bir örneği var. 1600 ile 1800 arası Batı üniversitelerinde üretilen basılan kitaplar. Bir okuyun ya makaleler yayınlandı. Göreceksiniz yani hala e, Kopernik'le ne bileyim ben şeyi sentez etmeye çalışan. Bir kere ne dedik? 1744'te kabul ediliyor niftonculuk. 1760'ta da aydınlanmayla tamamen bir şeye dönüşüyor. İdeolojik yapıya dönüşüyor. Batı'da da öyle kolay olmuyor bu işler. Ama onlar kendileri ürettiği için zamanla nüfuz ediyor yapıya. Ama şunu söyleyeyim, iyi hatırlattın. Mesela aynı dönemde batıda mantık çalışmaları yok. En büyük mantıkçılara layıklığınızdır. Ama Leibniz de nitelikçi bilimi, ondan sonra klasik bilim geleneğinin ana payandalarını muhafaza ettiği için tutulmuyor malum. Batıda mantık çalışmaları, yine tabii onun da nedenleri var. Oktit geometrilerin kurulması, çok önemli bir şeydir. Ee, evrim teorisinin formüle edilmesi ve benzeri nedenlerle, 1860'tan sonra başlıyor tekrar Möde, mantık çalışmaları. <gülüyor> e, man, Tabii oradan işte Frege, Bool filan gibi pek çok adam çıkıyor ortaya ve Leibniz'i keşfediyorlar. Leibniz'in e, mantığın peygamberi ilan ediliyor. Russell gibi bir adamın bile değil mi e, Leibniz'e metni var. Ama o döneme kadar yani 1860'a kadar çünkü Aristoteles mantığı e, silogist, kıyasi, kıyasi mantık, tümden gelinci mantık yerin dibine sokulmuş zaten. E, Leibniz aslında çalışıyor. Keşfedici mantık, temellendirici mantık ayrımı yapıyor biliyorsunuz Leibniz. Aristoteles mantığı temellendirmek içindir diyor. Daha sağın sıkı ifade etmek içindir. Bir şeyi keşfetmek için değildir dediği doğru ama kimse dinlemiyor. Çünkü e, şey nedir onun adı? Bacon, tüme varımcı mantık. Hatta avukat, Bilmiyorum. hukuk mantığısının, yani şey Galile'nin ya da Descart'in sıkı eleştirileri, tabii matematiğin yükselmesi mantığa ihtiyaç bırakmıyor aslında. Biraz da o var. Yani mantık düşmanlığından çok matematik mantığın yerini zaten alıyor. Ama e, özellikle kaba pozitizmi temsil ettiği bilim anlayışı sarsılmaya başlayınca, özellikle 1860'tan sonra bir Mantık çalışmaları birden patlıyor. İki semantik, sentaktik dil çalışmaları patlıyor. Klasik geleneğe geri dönüyor ve matematik. Mantığın matematikleştirilmesi, matematik mantıkleştirilmesi dediğim bilmem neyi çalışmaları hep bununla alakalıdır. Klasik medreselerde de dil, mantık ve matematiktir esas olan. Bu sadece bizim medreselerde değil, her gelenekte böyledir daha Galen'den beri. Batı'da diyorsunuz bu pozitivist şeyin sorgulanmasıyla birlikte başlayan bir süreç bu. Pozitivizm çünkü... E özellikle yeni gelişmelerle sarsılıyor. Tabii yani sen düşünsene Maxwell'in Maxwell diyorum. elektromanyetik teorileri. Maxwell kurduktan sonra sen artık klasik anlamda kaba pozitivizmi devam ettiremezsin ki. E zaten sonra relativite teorileri falan işi karıştırıyorlar. Pozitivizmin temel iddialarını değil, kabalığını tasfiye ediyorlar. Bilim pozitivizm olmadan olmaz. Aa, <gülüyor> o, <gülüyor> Tabii o, yani Evet, var mı sorusu olan? Çok ağır olmadı değil mi gençler? Yine böyle haşlamayı emeyelim ha. Yok yok, e, sakın ola yazmaktan e, hem fikirlerinizi beyan etmekten hem e, eğer anlattıklarımızda kafanıza yatmayan ya da hakikaten maddi hatası olan şeyler varsa bildirin yani ben bunlara açık biriyim biliyorsunuz. Netice dediğim gibi bilgi yapıyoruz. Peki, iyi akşamlar arkadaşlar.